La ilahe ve enne Muhammeden Allah'a Bugünkü sohbetin konusu inşallah elvelahu yani Allah için dut üzerine olacak. İslam'ın en temel meselelerinden ve la illallahın olmazsa olmazlarından olan bir meseledir böyle olması hasebiyle bu kelimenin lugattaki, toplumdaki ve ıslattaki manalarını çok çok iyi bilmemiz gerekir ki Allah indinde birine dostluk yaptığımızda veya Allah indinde birine düşmanlık yaptığında bilerek, isteyerek yapmamız mümkün olsun. Eğer bu kavramı karıştırırsa kime dost, kime düşman olduğumuzu anlayamaz bir hale geliriz. İslam'da velâ ve bera'u dediğimiz zaman velâ dost olma, dostluk kurma, bera'u ise veri olma, teberrü etme manasındadır. Bu İslam'da esas olup, ehl-i sünnet vel ve cemaat akidesinin en önemli kaydı ve esaslarından birisidir. Tevhid'in ucubiyeti yani vacip oluşu ve onun zıttı olan şirkten sonra Allah Azze ve Celle'nin kitabında en çok zikri geçen, en çok üzerinde hassasiyetle durulan meselelerden bir tanesidir. Kitaba ve sünnete gittiğinizde istemediğiniz kadar ayet ve hadis bu konuda bulmanız mümkündür. Allah Azze ve Celle bu konuda bizim cahil kalmamamız için Dostluk ve düşmanlığımıza çok dikkat etmemiz için en ince ayrıntısına kadar bize dostluğu da düşmanlığı da ne yapmıştır? Öğretmiştir. Bugün ise İslam alemi dostunu düşmanını bilme yolunda adımlar atmadığı yüzünden, bu mevzuya dikkat etmeyişi yüzünden Müslümanlar kafirlerin ahlakını almış ve onların hükmü altında zilletle yaşamakta ve onların hayat tarzları hoşlarına gidip benimsemektedirler. İslam alemi bu hale gelmiş. Gençlik ise tamamen onların elinde kalmış. Gelecek nesillerimizi de bozmuşlardır. Bugün bunun yegane sebebi kardeşlerim Müslümanların dostunu dost bilmeyip düşmanını düşman bilme işindendir. Onun içindir ki bu gibi mevzular ahlakı bile decenere uğratmış. Yaşadığımız topraklarda veya İslam aleminde yaşayanlar için bu gibi iş, meseleleri işlemek, topluma öğretmek zararı bir iştir. Bugün insanlığın bayağı daha doğrusu iman etmiş olan Müslümanların fakat çoğu İslam'dan uzak yaşayan kimselerdir bunlar. Zihinlerinde dolaşan veya bütün insanların zihninde dolaşan şu gibi sorular vardır. Bunların cevapları aranmaktadır. Bakın şu sorular şunlardır. Müslüman kime intisap edecek? Kime bağlanacak? Kimin arkasından gidecek? Kime imtina edecek? Sevgisi, dostluğu kime olacak? Düşmanlığı, buzu kime olacak? Kafirlerle birlik olmanın Onlarla dostluk kurmanın, onlana, onlara yardım etmenin İslam'da hükmü nedir? Bugün gaflette olanların ve ümmetimizden bizim dilimizle konuşmalarına rağmen buna bağlı olan çocuklarımızın durumu ve revaç bulan bu İslam dışı düşüncelerle ilgili olarak İslam'ın takınacağı tavır nedir? Şerrin ve küfrün zilleti altında yaşayan, dünyanın doğusunda ve batısında Bugün ve ileride olacak hadiseler için eziyet ve işkence ile yaşayan Müslümanlara karşı velanın, dostluğun ne surette olması gerekir? Yabancı medeniyetlerden tesirlendiği, akla kulluk etme kisvesini kabullenen Müslümanlar için kurtuluş yolu nedir? Müslümanlar bu ve bu gibi soruları halletmeyip bunlara cevap vermediği müddetçe, ve tedavi yoluna gitmediği müddetçe İslam alemi bu durumlardan kurtulması ve buradan bir adım uzaklaşması mümkün değildir. İşte bu mevzuya parnak basmak ve bu mevzuda bütün Müslümanları aydınlatmak için elvela velberau konusuna girmeden önce İslam'da iman ve küfür mücadelesinin tarihi hakkında kısa bir açıklama yapmak ve ondan sonra inşallah yapacağımız dersin içinde bu gibi sorulara cevap bulmamız mümkün olacak. Evet kardeşlerim İblis ile Adem arasında geçen hadise yüzünden o günden bu yana küfür ve iman mücadelesi yapmaktadır? Devam etmektedir. O günden bu yana. Peygamberlerin bugüne kadar Allah Resulü Aleyhisselatü ve tamamlanan peygamberler silsilesinin davetine icabet edenlere ne denir? Rahman'ın dostları, Allah taraftarları veya Hizbullah denir. Evet. Kibirlenip yüz çevirenlere Hizbuş şeytan yani şeytanın dostları denir. Her şey aslına rucu eder. Her şey aslına döner. Madem ki iblis Adem Aleyhisselam'a kibirinden gururundan haset ve kininden dolayı düşmandı. Şüphesiz ki iblisin avamı da yardımcıları da ve hizbi de ordusu da Allah'ın peygamberinin dostuna düşman olması da pek tabidir ve düşman da olacaktır. Bugün şeytan ehlinin silahı alay etmek haset etmek kindarlık işkence ve eziyettir. Bu adavet ve düşmanlık elbette ki kıyamete kadar da devam edecektir. Beşeri tarih, insanların hidayet ve rüşd fırkasına, şevhet ve şeytan fırkasına ayrılma hakikatini doğrular. Rahmet ehlinin, Allah dostlarının sıfatı, peygamberlerin davetine icabet ve inkiyattır, tabi olmadır. Allah'ın hükümlerine ittiba ve tabi olmakla belirtir. Şeytan ehli ve dostlarının alameti ise Allah'ın indirdiğinden yüz çevirme, hevaya, arzulara ve şeytana uymadır. Şimdi işte böyle bir kısa bir mukaddemeden sonra gelelim El-Vela'u denilen dersin girişine. Vela'yı iyice anlamamız için önce bunun lugavi manasına güzelce bir bakmak lazım. Vela Lugat gününde şöyle izah ediliyor kardeşlerim. İki kimsenin birbiriyle çekişmesidir ki aralarını bulmak için üçüncü bir kimsenin devreye girmesidir. İşte sulh maksadıyla araya giren bu üçüncü kimse şöyle denir. Ona yöneldi de kendisine dostluk ve sevgi gösterdi. Yani vela gösterdi. Mesela falan kimse, filan kimseye dostluk gösterdi denilir ki bu ona nedir? Sevgi manasındadır. İşte bu lugat yönünden ele alınan manadır. Mevla kelimesi ise birçok manalara gelen bir kelimedir. Rab, Malik, Seyyid, Efendi, Nimet veren, köle, yardım eden veyahut dostluk, sevgi esasına dayanan manalara gelir. Velayet ise kişinin nesebi soyu üzerindeki yetkisi, yardım ve köle azat etme yetkisi gibi. Muhalat ise herhangi bir topluma karşı sevgi ve koruma, yardımda bulunma gibi manalara gelir. Bu dört kelime kardeşlerim Allah için dostlukla alakalı, elvela'u dediğimiz dersten tevhidin en önemli cüzlerinden bir cüzden alakalı kelimelerdir Vela, mevla velayet ve muvalat diye evet kardeşlerim vela muhabbete tabidir bir kimseyle dost olma dedin mi bu sevgiye muhabbete tabidir aslı odur müdaatın, düşmanlığın adavetin aslı ise neye dayanır? buğza kine, hasete dayanır İnsan birine buğz ettiği, ettiğinde nedir bu? Ondan hoşlanmamıştır. Ona ne yapmıştır? Düşmanlık etmiş demektir. Bu tabii ki doğal olan bir şeydir. Bunlar da kalp ve azarlarla amellerle duvar. Bakın imana bağlıyoruz şimdi dostluğu. İnsanın sevdiği veya düşman olduğu kimseye halbin ve uğuzların hareketlerinden çeşitli ameller doğar. Vela ve beranın hakikati yardım etme, ünsiyet etme, onunla beraber olma, onunla onun uğrunda cihad etme, hicret etme gibi durumlara girer. Elvela velberav, Allah için dostluk yapma, Allah için düşman olma hakikati, la ilahe illallah kelimesinin ayrılmaz bir parçasıdır vasfıdır. Yani olmazsa olmazlarındandır. Elhamdülillah. Bu mevzuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan çeşitli haberler gelmiştir. La ilahe illallah'ın hakikatinin gereğidir. Bu mesele mabudu mutlak, maksudu bizzat olarak bir Rabb'ı tanıyan ve onu seven, onu sevenleri seven onun sevdiği kimseleri seven kimse muhakkak ki onlara dost olacaktır. Ve sevdiği kimseye düşman olana da düşman olacaktır. Rabbuna düşman olana ve Resuluna düşman olana düşman olacaktır. İşte bu da La ilahe illallah'ın levazımıdır, gereğidir. Burayı anladınız mı? Yani Allah kimi sevmişse sen de onu sevmek zorundasın. O kimi sevmişse, onu da sevmek zorundasın. Ama Allah kime buğz etmişse, düşmanlık yapmışsa, sen de ona düşmanlık yapmak zorundasın. Ona bela gösteremezsin. İşte bu, la ilahe illallahın olmazsa nesidir? Olmazlarındandır, levazımındandır. Bunda dikkatsizlik, işte İslam aleminin, gençliğin, geleceğimizin elden gitmesine sebep olan neticelerdir. Evet. madem ki muhalatın yani dostluğun ve velayetin temeli sevgi düşmanlığın yani adavetin temeli buz ve kindir işte bu ikisinden hangi şey dostluğun ve hangi şey düşmanlığın içerisinde gerçek manada yer alacağı hususu ortaya çıkar çünkü bunlar kalbin ve organların nesedir? amelleridir bu itibarla gerçek anlamda velâ ve beravu meselesi, la ilâhe illallah kelimesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bakın, Ahmet bin Hanbel'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor, Cerir bin Abdullah ben beyat ederken şu şartlarla beyat ettim diyor. Her bir Müslümana öğütte bulunmak ve her bir kafirden uzak durmak üzere diyor. Allah Resulü diyor bana bu şartla beyat al. Yine İbni Mesud naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İmanın en güçlü ve en güvenilir kulku ipi Allah için sevmek ve yine Allah için buğuz etmektir. Demek ki bir insanın imanının devam etmesi en sağlam bir imana sahip olup ona dayanması neyle oluyormuş arkadaşlar? Allah için sevme, Allah için düşmanlık yapma. Bunun bundan başka açıklaması nedir? Bakın imanın en sağlam kulpu buymuş. Ve senin imanını devam ettirmenin tek yegane şeyi bu. Yine Abdullah İbn Abbas'tan gelen rivayette bakın Peygamber Aleyhisselam'ın dediği nedir? Bunların ikisini de birleştiriyor. İman ipinin kulpunun en güçlüsü Allah için dostluk ve Allah için düşmanlıktır. Yine Allah için sevmek ve Allah için buğuz etmektir. Bakın burada ikiye ayrıldı. Birazdan açacağım bunu. Yani insanlar elvela velâ velberâ konusunda üç kısımdır arkadaşlar. Birincisi Allah'a ve onun Resuluna iman eden, İslami vazifelerini yerine getiren, itikaden ve gerek amelen, ihlasla Allah'a yönelen insanı onu ne yapman gerekir, sevmen gerekir ve o halde olan kimse sevilen kimsedir. Bu kimseye herkesin sevgi, saygı göstermesi, ona yardımcı olması ve onu dost bilmesi gerekir. Bu insanların, müminlerin belki en üst seviyede olan insanlarıdır. Gördüğümün kere mani olan, Allah için çalışan, Allah için veren, Allah için alan, Allah için buğz eden, Allah için düşmanlık yapar. Bu insana kesinlikle düşmanlık ne yapamazsınız? Yapamazsınız. İkinci bir kısım insan vardır ki bir yönden sevilir, bir yönden de kendisine ne yapılır? Buğz edilir. Bir yönden muhabbet beslenir, bir yandan kendisine düşmanlık beslenir veyahut da buğuz edilir. Bunun sebebi de o kimsenin bazen salih ameller işlemesi bazense münkeratta dolaşmasındandır. Bu salih ameller kötü ameli karıştırdığından dolayı böyle bir kimsenin hayrı, iyiliği, salih amelliği ne kadarsa o kadar severir, Şerri, kötülüğü ne kadarsa o kadar da ona buğuz edilir o mevzuda ona evet. düşmanlık yapılır. Üçüncü kişi ise, üçüncü sınıf insansa, bunlar tamamen buğz edilen kimsedir. Yani kafirlerdir, müşriklerdir veya İslam'ın herhangi bir rübdünü terk etmiş, mesela namazı terk etmiş bir kimse veyahut da bidat ehlinden olan aşırı giden insanlardır. Kur'an bize yeter bundan gayrısını tanımayız. İşte kitap, sünnet, icma, kıyas şudur budur bunlarsız biz bir şey halledemeyiz diyen insanlardır. Her Müslümanın tamamen her yönüyle kalben, amelen buğz etmesi ve bunlardan uzaklaşması gerekir. Ama tebliğ, nasihat maksadıyla olursa bu istisnadır. Çünkü bu Allah'ın emridir. Bu gibi insanlarla yaşamak Onlarla dostluk kurmak fatih suretle caiz değildir. Çünkü Müslüman ancak bu şekilde onlardan uzaklaşırsa imanını muhafaza edebilir. İmanını koruyabilir. Onların ahlakından kendisine hiçbir şey sirayet etmez. Onun içindir ki ehli sünnet imamlarından Ahmed bin Hanbel bidat ehliyle kesinlikle oturup kalkınmasını, selam verilmesini, yenmesini, içmesini, düğününe, şuna buna gidilmesini, cenazesine gidilmesini dahi yasak kılmıştır. Çünkü bunlar sizi Allah'ın dininden alıkoyup kendilerine benzetirler demiştir. İşte şu üç meseleyi tekrar baştan alırsak hele, bir insan ki, düşünün, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sahip çıkan, ona barına açan, canından üstün tutan sahabeyi Allah nasıl övmüş Kur'an'da? Ne yaparlarsa yapsınlar, ben onlardan ne yaptım diyor? Razı oldum diyor. Adam öyle bir halt ediyor ki, Ömer diyor ki, boynunu vuralım bunu, münafık oldu dediğinde, ey Ömer, o Bedir ehli bilmez misin? Allah Bedir'e katılanların günahını affetmiştir diye Allah Resulü onu ne yapıyor? Koruyor. Günahına kılıf bulmuyor bakın. Allah'ın bir beratını ona ne yapıyor? Söylüyor. İşte biz bunları ne yapmak zorundayız? Sevmek zorundayız. Kim ensara muhacire dil uzatırsa o münafıktır diyor. Bakın ensarı sevmek imana bağlanmış. Muhacire sevmek imana bağlanmış. Neden? Bakın dostluk ve düşmanlık basit şeyler değildir onun için. La ilahe illallah. bunlar olmazsa olmazlarındandır basit bir şey değil. Onlar bakın ne yapmışlar mümin olmak için? Allah için sevmişler. Allah için düşmanlık yapmışlar. Allah için almışlar. Allah için vermişler. Ve Allah da ne yapmış? Razı olmuş ve imanın en üstün noktalarına kadar ne yapmışlar? Gitmişler. Peki, ikinci sınıf bir insandan bahsettik. Salih amelleri nispetinde sevmek, münkeratı nispetinde de ona ne yapmak? buğuz etmek dedik. Yok muydu bunlar sahabenin içinde? Vardı. Bakın bir Ka'ab Malik olayı. Herkes cihada Tebük'e giderken hazırlanıyor. O çarşıya gidiyor hazırlanmak için eli bomboş dönüp geliyor. Her gün gidiyor geliyor. Ordu hazırlanıyor. Sefere çıkıyor. Yine Ka'ab ne yapmıyor? Hatılmıyor. Arkalarından gidip yetişme zamanı olmasına rağmen Allah Resulü'nün kendisini merak edip soracağını bildiği halde gitmiyor. Ve neticede savaş kazanılıyor ve geriye dönülüyor. 86 kişi harbe bu yönlü katılmıyor. 83 tanesi geliyor, mazeretlerine ne yapıyor? Beyan ediyor. Ama 3 tanesi hiçbir mazeret ne yapıyor? Beyan etmiyor. Allah Azze ve Celle onlara emreti bu ceza veriyor. Hiçbir Müslüman ne yapmıyor onlarla? Öyleyse. Halbuki kafir mi? Değil. Selam dahi alınmıyor. Bak. Ta ki yeryüzü onlara dar geliyor. Tövbe ediyorlar. Vallahi Allah da onlara ne yapıyor? Tövbelerini Bunun bundan başka metodu, yöntemi yok. Onlara senin göstereceğin tepki neymiş? Bu. Bakıyorsun Abdullah bin Himar olayına. Kendisi Allah Resulünü çok sevdiği bir sahabe, şakacı bir sahabe. Tarladan, bahçeden aldığı veresiye şeyleri peygamberin önüne getirip aleyhissalatü vesselam al bunları ye dermiş. Sahibi de parasını istediğinde gel dermiş. Allah Resulü'ne aleyhissalatü vesselama şu yediklerini öde bakayım sahibine de Peygamberi onun parasını ödettirilmiş. Böyle şakacı bir sahabe. Bir gün Şakacı ama içkiye de müptela bir sahabe. Gene içki içerken yakalanıyor, peygamberin huzuruna getiriliyor. Ve sopa vurulurken Ebu Musa el-Eşari ona lanet ediyor. Kâr hadisi Allah diyor sana lanet etsin. Şu peygamberin meclisini bozdun, kirlettin, huzurunu kaçırdın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın ölçüyü koyan söyler. Ona lanet etmettir. Vallahi o Allah'ın arasında çok seviyordur. Bakın, ona dostluğumuz, ona adavetimiz, yani düşmanlığımız hepsi ölçülü olacak. Bir Müslümana, kafire düşmanlık yaptığın gibi yapamaz. Bir Müslüman da kafirin davrandığı gibi ne yapamaz? Davranamaz. Allah Kur'an'ında firavuna dahi gittiğimizde yumuşak davran, güzel söz söyle, ola ki anlar diyorsa bizim bir Müslümana davranışımızı varın siz yapın. Ama bir Müslüman İslam'dan çıkmış, mürtet durumuna düşmüşse, dostluğu ve düşmanlığı karıştırmışsa ona da dostluk beslemen mümkün değildir. Çünkü yeryüzünde... Bundan sonraki derste değil de öbür derste göreceksiniz inşallah hicret meselesinde. Dört sınıf insan vardır kardeşlerim. Bir, Allah'ın dinini ishar eden, Allah'ın dostunu dost, düşmanını düşman bilip, dinini ishar ederek yaşayan insan vardır ki o insanın hicret etmesinde etmemesinde hiçbir sakınca yoktur. İkinci sınıf bir insan vardır ki, Musta dediğimiz yaşlı, ihtiyar, kadın, çocuk. Bunlar da bizler etmese Allah'inle mesul değillerdir. Üçüncü sınıf insansa, fasık dediği Allah Azze ve Celle'nin, fasık olarak tanıttığı insanlar vardır ki, bunlar da ev, yurt, çalıştığı yer, hoşuna giden memleketi tipinde, bunları bırakıp da gidemiyorsa, Allah onlara ne diyor? fasıktır diyor. Ama dördüncü sınıf insanlar vardır ki bunlar da kâfirlerin ta kendileridir. Namaz da kılsalar, oruç da tutsalar, hacca etseler, infak da etseler, sadaka da verseler, sakal da bıraksalar, cübbeli de olsalar, eşleri kapalı da olsa, peçeli de olsa bunlar kâfirlerin ta kendileridir. Kimdir bunlar? Kafirlerin rejimlerinden razı olan, kâfirlere dostluk besleyen, onlarla aralarına hiçbir sınır koymayan, onların yaşantılarından razı olup, onlarla birlikte düşüp kalkan, kafiri dost bilen, Müslümanın her türlü şeyini eleştiren insanlar, kafirlerin ta kendileridir. İşte Allah Azze ve Celle, onların vasıflarını bize bire bire ne yapar? Bildirir. Evet kardeşlerim, sahabe dedik, Allah onlardan razı olsun. Bunlar yapacaklarını yapmışlar. Bize önümüzde numune gibi duruyorlar. Günah desen mangal yüküyle var. Sevap desen o da var. Ama günahlarını affettirmeyi bilmişler. Allah için sevişmişler. Allah için birleşmişler. Allah için dostluklarını öyle bir noktalamışlar ki o dostluk bütün yeryüzüne yetmiş. Ama ne zamanki aralarındaki dostluk bitmiş, adavet başlamış, kin, haset, garez başlamış, yeryüzünde o sevgide ne yapmış? Çekmiş, gitmiş. Yılanın deliğine toplandığı gibi, çıktığı yere toplanmış. Müslümanlar her yerde garip kalmış. Parnakla ezilecek kadar, birer ikişer gösterilecek kadar azalmış. Bunun sebebi, başta da dediğim gibi, Müslümanların kimi dost, kimi dost mu düşman bunu halledemediğinden. Bu meseleye önem vermediklerinden kaynaklanıyor. Senef, yani önceki üstün nitelikli Müslümanlar aralarında kavga ve vuruşmaya rağmen kendilerini din noktasından birbirlerinin velisi ve dostu kabul etmişlerdir. Bunları da tıpkı düşman, kafirler gibi addetmemişlerdir. Böylece biri diğerinin şahitliğini kabul etmiş, biri ötekinden ilim alıp öğrenmiş, aralarında miras, nikah, evlenme olayı devam etmiştir. Dikkatinizi çektiğim mesele, aynen sahabe devrinde birbirlerine kılıç çekme, sıffin olayı, nehveran olayını düşünün. Burada birbirlerine ne yapmışlardır? Boyunlarını vurmuşlardır. Ama Allah Azze ve Celle müminler kardeştir. Öyleyse onların aralarını bulun. İki taraf birbirine kılıç çeker ayetlerini görmüşler ve bakın iki tarafa da Allah mümin diyor. Dinde karşı karşıya gelmemiş. Beşeri münasebetlerindeki Allah'ın yine öbür ayetlerine dikkatsizliklerinin yüzünden başlarına bunlar gelmiş ama yine tövbe etmişler. Yine de kan davası ne yapmamışlar? Gütmemişler. Allah'ın dinine sahip çıkmışlar yine şahitlik kabul edilmiş vay falan falan öldürdü ona kız verilmez dememiş yine tekrar akrabalık bağları kurulmuştur onlar bu faciayı da bu örneği de ne yapmışlardır yaşamışlardır din açısından onlar kardeştir Kur'an bize böyle bildirmiş biz buna göre değerlendiririz onlar kılıçlarını kana buladıysa biz tutup da dillerimizi kana bulayarak neden böyle yaptılar? Bunlardan dinle öğrenilir diyemeyiz. Çünkü bu gibi şeyler Müslümanları ayırır ve böler. Onları tefrika haline getirmesi, parça parça yapması belki kafirin ve ehli şeytanın ekmeğine yağ sürmüş olmaktan ileri gelir. Müslümanların birlik beraberlik içindeyken durumuyla parça parça olmalarındaki durumu aynı mıdır? Bir ekmeği düşünün. Hepsini birden ağzınıza sokabilir misiniz? Ama lokma lokma ağır ağır, çiğniye çiğniye ne yaparsınız? Sokarsınız. İşte Müslümanlar da parça parça lokma gibiyse yenmesi çok kolay olur. Ve onun buğz edeceği insan kafirlerdir. Allah düşmanlarıdır. Vela ve bera Kardeşlik ve dostluk, muhabbet ancak ve ancak kardeşlerim takva üzerine olur. Allah'ın rızası istikametinde olur. Başka sebepler nefsi, arzu ve istek yönünden maddi menfaat yönünden olursa veya şahsi çıkarlar yüzünden olursa bu kardeşlik, bu dostluk zail olmaya, yok olmaya mahkumdur. O sadece kabre kararı kadardır. veyahutta o üzerine durduğun veya istediğin, arz ettiğin şey neyse, yerine geldiğinde dostlukta ne yapar? Biter. Ama İslam kardeşliği ebedidir kardeşler. Burada devam ettiği gibi ahirette de ne yapacaktır? Devam edecektir. Bu bakidir. Burada dost olanlar, orada birbirine düşman olacaklar. Ama çıkar üzerine yapmışlarsa. Bakın, Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? sevdiği sevdiğiyle beraberdir. Hem dünyada hem de ahirette. İnşallah bir kafiri seviyorsa kafirle dostluğu kabre kadardır. Maddi menfaat için bir Müslümanı seviyorsa Allah için sevmiyorsa onun dostluğu ve sevgisi de nedir o insanın? Kabre kadardır. Önce İslam kardeşliğini bize tavsiye eden bir iki ayet okuyalım. Ondan sonra Bakın Allah Resulü'nden bazı tavsiyeleri öğrenelim. Müminler ancak kardeştir diyor Hucurat 10'da. Bugün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dost olanlar bile birbirine düşman kesilirler diyor Zuhru 67'de. Bunlara baktığımızda dostluğun bir emir, düşmanlığın da bir emir olduğunu anlamamız nedir? Mümkün. Bakın Allah Resulü'nden gelen şu rivayetlere çok dikkat edin. Ebu Umame naklediyor. Kim ki Allah için severse Müslüman bir kardeşini veya Allah için birisine buğuz ederse veya Allah için verirse ve Allah için mani olursa o kimse imanını tamamlamış, kemala erdirmiş Bakın, dostluk ve düşmanlıkta gelen rivayetleri anladınız mı? La ilahe illallah'ın neresiyle alakalı? Bütünüyle. İmanın doğruyla. Bunu anladınız mı? Yani, şu dört madde basit bir şey değil. Allah için sevme, Allah için buğz etme, Allah için mani olma insanın, imanın kemalı nesiymiş? Ermesiymiş. Ebu Davud ettihaylısı naklediyor. Beni. Yine Allah Resulü şöyle buyuruyor bakın. Bir mümin imanın hakikatini göremez. Onun lezzetine eremez. Şu şartları yapmadığı için etmezse diyor. Allah için sevmediği müddetçe, Allah için buğz etmediği müddetçe, eğer Allah için severse, Allah için buğz ederse, muhakkak ki o Allah'ın velayetini, dostluğunu hak etmiş insandır diyor. Yani, sohbetin başında da dedik ya Rahman'ın dostları, Allah'ın dostları dedik ya işte bu insan Allah'ın dostudur. Yani veli kulları arasına giren insandır diyor. Ahmet'le taban naklet ediyor. Ebu Zer'den gelen bir rivayette ise bakın ne diyor. İçinizden birisini diyor sevdiniz mi? Onun evine kadar gidiverin, ona sevdiğinizi haber edin. Eğer birini Allah için sevmişseniz onu gördüğünüz yerde demir Evine kadar gidiverin ona sevdiğinizi ne yapın? Haber edin diyor. Bunu da Ahmet naklediyor Hüsnedi'nde. Yine Allah Azze ve Celle bakıp Resulü İlahi bize ne diyor? Benim muhabbetim benim için sevişenler, benim için oturanlar, benim için birbirini ziyaret edenler, benim için uğraşıp çaba gösterenlere benim muhabbetim vacip oldu diyor Allah subhanahu ve teala yine bir rivayette bakın ne diyor İbn Abbas naklediyor bunu kim Allah için sever kim Allah için buğz eder ve kim Allah için dostluk ve velayet yetkisi kullanır kim Allah için düşmanlık beslerse o kimse bu yaptıkları sayesinde gerçekten Allah'ın dostluğuna erişir bu kimse de bu saydığımız nitelikleri taşımadığı sürece ne kadar çok namaz kılsa, oruç tutsa, imanın hazına ve tadına erişememiştir. Çünkü böyle insanlarla olan kardeşliğini sırf dünya ilişkilerine bağlamıştır. Böyle bir halise kişiye asla hiçbir fayda kazandırmaz diyor Allah'ın resulü. Evet. Kim Allah için dostlukta bulunursa demek, sevgi için gerekli olan ve sevginin ayrılmaz bir parçası olan hali açıklamış bulunmaktadır. Bu da gerçek manadaki bir dostluğu ve karşılıklı sevgi ve saygı içerir kardeşlerim. Burada şu hususa dikkat etmek gerekir. Kişinin mücerret olarak ben seviyorum demesi yeterli değildir. Mutlak surette bunun ayrılmaz bir vasfı olan sevginin yanında, dostluğun da beraber sürdürmüş olması ne yapması gerekir? Gerekmektedir. Allah için yardım, ikram, saygı gerek iç gerekse dış görünüş yönüyle, kişinin sevdiğiyle beraber olması gerekir. Ondan ayrı yaşaması, ayrı olması mümkün değildir eğer seviyorum beraberim diyorsa. Yani imana bağladık. Bak şimdi dikkat edin. Dil kalp tasdik ediyor, dil ikrar ediyor, azalar göstermesi gerekir. Dostluk meselesi bütün bunları ne yapar? İhate alır, içine alır, tamamen önünüze yemek gibi sunar. Ya yersiniz, ya dışlarsınız. Yine kim Allah için düşmanlık yaparsa, ifadesi şu hususları içerir. Allah için buğuzda bulunmanın ayrılmaz bir vasfı Allah için düşmanlığı sürdürmektir. Bu da Allah'a karşı düşman olanlara karşı aynı şekilde Müslüman'ın düşmanlığını da açık ve net şekilde ortaya koymasıdır. Kısaca düşmanlığını fiilen ortaya koyacaktır. Mesela Allah düşmanlarına karşı cihad etmek, onlardan tüm ilişkileri kesmek, uzak durmak demek oluyor ki kişi ben boğuz ediyorum diye kuru kuru bir iddia alan. bunu ne yapamaz? kanıtlayamazsın. Mutlaka bu uzun gereği neyse onu da beraberinde ne yapması gerekir? Yapması gerekir. Yoksa ben onlara düşmanım. Ben onları benimsemiyorum demek onlar gibi yaşayacağım Onlar gibi hareket edeceğim Onları gördüğünde muhabbetle, sevgiyle konuşacağım Ondan sonra ben bunlara düşmanım diyeceğim Sadece buna gargalar gider. Gelin asrı saadete gidelim ve bir ayet okuyalım ve onun muzul sebebini öğrenelim. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Daha önceden Medine'yi yurt edinip imanı kalplerine yerleştirip hicret edip de kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı işlerinde hiçbir çekememezlik duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile Onları kendi nefislerine tercih ederler. Nefislerinin cimriliğinden korunmuş kimseler işte onlardır. Diyor. Bu ayetin uzun sebebi şudur kardeşlerim. Kıtlık zamanı, açlık zamanı insanların Medine'ye akın akın koştuğu bir dönem Medine'nin öyle tarlası, bağı, bahçesi bütün insanları doyuracak gibi değildi kardeşlerim. İnsanlar aç. Ve bir tanesi geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben bittim diyor. Ne oldu ki diyor. Açlıktan artık tahammül edecek durumum yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Enes'i hanımlarının yanına gönderiyor. Git bakma gel bir şey var. Mı? Enes geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin evlerinde bir kuru ekmeğin dahi olmadığında haberler. Vallahi Resulü diyor ki aleyhissalatü vesile. bunu kim doyurur diyor. Allah onu hayırda kılsın Bir tanesi hemen ben diyor alıyor evine giriyor. Evine girerken önce kendisi giriyor. Hanımına bu Allah'ın dostudur. Allah bunu doyuranı hayırda kılacak deyince hanımı itiraz ediyor. İyi ama diyor evde kuru ekmekten başka bir şey yok. Bu da dadalar için yani çocuklar için diyor. Olsun diyor, sen onlara bir kaba taş koy, su koy, onları oyalat, uyut diyor. Ve neticede Allah Azze ve Celle'nin Resulü'nün asabı, selam. Karanlık basınca onun önüne evde olan bütün yiyecekleri koyuyorlar, kendi önlerine ise kabın içinde taş ve su var. Adam ne var ne yoksa silip sıkırıyor. Zaten adamlarda bir şey yok. Karnı doyuruyor ve vurup kafayı yatıyor. Kendileri ve çocukları açlıktan kıvranarak uyuyorlar. Ve sabah olduğunda Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Allah diyor şu insanlara hayret etti. Kendi nefisleri ihtiyaç içinde olduğu halde kendi nefislerine din kardeşlerini tercih ettiler. Allah da onlardan ne yaptı? razı oldu diyor. Bakın dostluğun göstermesinin nişanesinden bir tanesi budur. Kendi nefislerinin cimriliğinden korundular diyor. Eğer biz bunları halledemezsek Allah için sevişmemiz mümkün değildir. Yine bakın Abdullah bin Mesud diyor ki Habeşistan'a ecret ettiklerinde Resulullah bizi Necaşi'ye gönderdi. Bizde 80 kadar kişiydik. Gönderler içinde ben, Cafer, Abdullah, Osman ve Ebu Musa da bulunmakta ediyor. Ondan sonra bu ilk icletten sonra Mekke'de İslam bir çığ gibi gelişti, büyüdü. Bu da artık Medine'ye sirayet etti. Medine'dense her hac senesinde gelen insanlar peygambere tabi oluyorlardı. Dört, on iki, yetmiş iki kişi oldu. Ve ondan sonra ne dediler? Biz seni kendi canımızdan da ne yapacağız? Üstün tutacağız dediler. Peki bizler inandık diyen insanlar Allah Resulü'nün onlardan aldığı ahdi inandık dediğimi bizden almıyor mu? Ömer anam babam sana feda olsun dediğinde ey Ömer nefsinde vallahi nefsini demediğim müddetçe imanın kemala ermez demiştir. Nefsimizden üstün tutmadığımız müddetçe bunun olması mümkün mü? Onun için kardeşlerim, dostluk, el ve vel basit şeyler değil. Gelin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlardan aldığı ilk dayatın cümlelerini size okuyayım da dinleyin. Geliniz Allah'a ibadette hiçbir şeyi ortak kılmayın. Hırsızlık yapmayın. Zina etmeyin. Çocuklarınızı öldürmeyin kendiliğinizden uyduracağınız hiçbir yalanla kimseye iftira etmeyin. Hiçbir maruf, işte buna asi olmamak üzere bana beyat edin. Her iyiliğe uyun. İçinizden her kim sözümde durursa pecri Allah'a aittir. Bunu ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Yani benim üzerimde bir şeyiniz yok. Benim size minnet etmemi beklemeyin. Ne yaparsanız Allah için yaparsınız. Ve ecrinde ne yaparsınız? Ondan görürsünüz diyor. Bu dediklerimden birini yapıp da ondan dolayı dünyadayken ikaba uğratılırsa bu ikab ona nedir? Keffarettir. Yani sen bunlara uydun, yaptın ama başına yine bela, musibet geliyor. Bu da Allah'ın sana işlemiş olduğun günahlara nedir? Keffarettir. Yolundan ne yapma diyor? Dönme. Bunlardan birini yapıp da Yaptığı fiili Allah örterse ettiği işte ne olur? Allah'a kalır. Zinam ettin. Hırsızlık mı yaptın? Günah mı işledin? Ve bunun da hattı uygulanmadı mı dünyada? Allah da örter, kimse bilmiyor mu? Artık buna tövbe et ve hiç kimseye ne yapma? Açma. Çünkü Allah'ın meşiyetine kalmış bir meseledir diyor. Allah dilerse onu affeder. Dilerse azap eder diyor. İşte Müslümanların yapmış olduğu ilk beyat buydu kardeşlerim. Evet, bu şartta erkeklerde, kadınlarda kadınlar da Ensar, mallarını, canlarını, ailelerini nasıl muhafaza ve müdafaa ederlerse, peygamberlerinin hayatlarını da öyle de, öylece muhafaza edeceklerine söz verdiler. İşte İslam'ın temelleri ancak Akabe beyatında sağlam bir ne olmuştur teminata bağlanmıştır Allah Resulü'nün ashabına ikinci hicreti ne yaptı emretti 80'den fazla bir insanla Osman bin Affan veisliğinde Medine'ye gittiler kendisi de 14 günlük çileli bir yolculuktan sonra Medine'ye Ebu Bekir'le kayınpederiyle ne yapmıştır hicret etmiştir ve Allah Resulü kardeşlerim, Medine'ye geldiğinde ilk yaptığı nedir? Oradaki insanları, ensarla muhaciri kardeş kılmaktı. Bakın nasih ve mensup konularına oradaki insanları öyle bir kardeş tesis etmişti ki, onlar birbirlerine öldüklerinde miras bile ne yapıyorlardı? Alıyorlardı. Daha sonraki ayetlerde bunlar neskolundu. Sadece kan bağından olanların birbirinde miras alabilecekleri ayetleri indi. İlk tesis ettiği kardeşliktir bakın. İslam'da ilk tesis edilen kardeşliktir. Bakın bunun neticesini nasıl olmuş sahabenin dilinden dinleyelim. Enes nafret diyor. Resulullah Medine'ye gelince diğer muhacirler onun yanına gelip şöyle dediler Ey Allah'ın Resulü biz gelip yanlarına yerleştiğimiz şu kavimden çok olan malından daha çok harcayan ve az olan malından daha güzel yardım eden bir kavim görmedik. Bunlar bizim masraflarımızı üstlendiler. Kolayca elde ettikleri mallara bize ortak ettiler. Öyle ki bizler onlar için onların bütün sevapları tek başına alıp gitmelerinden korktuk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? onlar için Allah'a dua ettiğiniz ve onları övdüğünüz müddetçe bundan size sevap kalmayacağından korkmayın. Hepiniz birbirinizden nesiniz? Eşit olursunuz diyor. Evet. Yine bir adam gelip neyse bunu geçeyim. Allah Azze ve Celle'nin Resulü o kadar güzel sahabelere bunu öğretmiştir ki hiçbiri biri da değil Hayırda yarıştığını görüyorsunuz. Hiçbirini. Geliyor bakın, söylediğine öyle hayırlı insan ki bunlar. Kıpta ettiği şey nedir bakın? Az malı var ama paylaşıyor. Ne varsa paylaşıyor. Evi varsa paylaşıyor. Fakat bizler bunu yapamıyoruz. Yani diğerlerini yapıyoruz ama bunu yapamıyoruz. Hayır da bizi alıp geçti deyince Peygamber aleyhisselam da onlara ne diyor? Onlar için Allah'a dua ettiğiniz onları övdüğünüz yani dostluk muhabbet gösterdiğiniz müddetçe siz de aynı şeye nesiniz? Aynı sevaba naisiniz hiç üzülmeyin diyor. Evet. Ehl-i sünnet cemaatinin akidesinde kalbi olarak velayet nasıl olmalıdır? Bir Müslüman kalbi dostluğu da kalbi düşmanlığı da tam manasıyla sürekli olmalıdır kardeşlerim. Kalbi sevgi ve buğuz, kalbi irade ve istememe hususlarında tam anlamıyla olması ve aynı zamanda kesin olması gerekir. Bu konuda eksiklik kesinlikle iman eksikliğinden kaynaklanır. Ancak bedenen yapılacak bir iş ve hizmet ise bu kişinin gücü nispetindedir. Kişinin iradesi ve karşı çıkışı nedenli kamil ve etkin olursa bununla beraber bedenen yapacağı hizmeti gücü nispetindedir. Buna rağmen o kimseye o hizmeti tam manasıyla yürüten kimsenin alacağı sevap verilir. Bu arada bazı insanlar da vardır ki bu insan böyle bir yola girerse kendi arzusuna uymuş olur. Allah azze ve Celle'nin dediği gibi Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilirdir? Kasas 50'den. Şayet bizler de aramızda birbirimize karşı bazen nefretle bakıyorsak aramıza bazen buz rekin giriyorsa birbirimize karşı dostluğumuz azalıyorsa muhabbetimiz azalıyorsa bilin ki bu imanımızın zafiyetinden imanımızın azaldığından imanımızın noksanlığından ileri gelmektedir. Evet arkadaşlar. Bu bölümün şu anlık sonuna geldik. Yani Allah için dostluk Allah için düşmanlık konusunun birinci bölümü Allah için dostluktu. Burayı noktaladık. Ama noktalamadan önce dostluk, muhabbet ve sevgi mevzusunu bir ayet, bir hadis ve bir de İbn-i Hayyim'in bir şiiriyle bitirelim inşallah. Bakın Allah ne diyor Aziz Adam çağı koydu mu? Niye? bu oydu. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse Allah müminlere karşı onurlu ve şiddetli kendisinin onları seveceği onların da kendisini seveceği bir topluluk getirir ki Allah yolunda onlar cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından da korkmazlar. Mayidelli'de. Hadiste de hepinizin bildiği gibi bir hadis-i şerif. Bütün iman bablarının en başlarında en bir rivayet. Her kimde üç şey bulunursa, bu üç şey sayesinde imanın tadını ne yapar? Alır. Allah ve Resul'ünün kişi için her şeyden daha sevgili olması. Bir kişiyi severken sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözeterek sevmesi ve Allah kendisini küfürden, şirten kurtardıktan sonra tekrar ona düşmektense ateşe düşmeyi yeğleyen insan, işte bütün damarlarında İslam'ın lezzetini duyan insandır. diyor. Bakın İbn-i Hayim'de bir kasidesinde ne diyor? Sevginin şartı hiçbir isyana kalkışmaksızın sevdiğin kimsenin sevgisine uygun olarak davranmaktır. Aslında Arapçamız olsa, Arapça çok daha hoş mana var ama ancak bu mana çıktı. Birine tercüme ettirdim. Şayet sen kendisine karşı sevgi iddiasında bulunduğun varlığa karşı sevgiye aykırı bir şey yapıyorsan, bu takdirde sen iftiracısın. Sen ki sevgilinin düşmanlarını sevmektesin, kalkıp da bir de sevgiden söz etmektesin böyle bir şey imkan dahilinde değildir. Aynı zamanda sen düşmanlığını onun sevdikleriyle çarpışarak geçiriyorsun. Ey şeytanın kardeşi! Nerede senin sevgi? Kalp ve erkan huzuruyla birlikte tevhidi muhabbetin dışında bir ibadet yoktur. Biz Müslüman olduğunu iddia eden öyle bir fırkanın hap açık şirk işlediğini görmüşüzdür ki bütün bunları ortak koşmakta ve vehimde bulunmakta aynı zamanda bütün bunları ona eş tutmakta, sevgide halbuki sultan değil. Aleykümselam. Yani sevgi meselesi, dostluk meselesi Rabbimizin bizden emrettiği, istediği en önemli meselelerdir da baktığımızda bizde sevme yok mu? düşmanlık var, uğur var, kin var adalet var, yardım etme var ama bunların hepsinin de nesi var? kaydı var. Hiçbir zaman ölçüyü ne yapamazsınız? bitiremezsiniz. Vallahi diyor bir gün Ayşe annemiz Zeyd'in yüzünü diyor bütün bereler diyor hep bağlamıştır diyor. Allah Resulü diyor, eliyle temizledi diyor. Kendisi de ondan sonra çocuğun yüzünü temizlerken vallahi diyor, ben diyor o zaman iğrenmiştim ama Allah Resulü Müslüman sevilmeli ya Ayşe. Onun her şeyle ilgilenmeli dedi de diyor ben diyor artık iğrenme için rengim dedi. Müslümanın her şeyi hoştur. Ama kafirin hiçbir şey bize hoş değildir bu meseleleri halletmediğimiz müddetçe akan kan bizim olacak bozulan ahlak bizim olacak dejenere olan kardeşlik bizim olacak ve artık sevgi dostu birbirine ne yapacak karışıp gidecek ortadan ilk gidilecek hicret ondan sonra cevap ve yeryüzünde küfür hakim olacak ve bizler de zillet içinde perişan olacağız ama bu mesele halledilir bu mesele yerli yerince rayına oturtulursa, işte o zaman hiçbir mesele ne yapılmaz? Kalmaz. İnşallah haftaya derste Allah için düşmanlığı ve düşmanlarımızın silahları nedir? Bizi parçalamak için kullandığı metotlar nelerdir? Onları göreceğiz inşallah. İnşallah unutmam bu dersi. Çünkü karıştırmaya başladım.